Mu'cizat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam Bismihi subhaneh ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih Bismillahirrahmanirrahim huvellezî arsala rasûlehu bilhuda ve dinil hakkı liyudhirahu aleddini kullih ve kefâbillâhi şehidâ Muhammedurrasûlullah ilâ âhir Risalet-i Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam dair on dokuzuncu sözle otuz birinci söz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 ve her şeyi bilerek görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri gayeleri faydeleri irade ederek tedvir ediyor madem yapan bilir elbette bilen konuşur madem konuşacak elbette zihuur ve zifikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak madem zifikirle konuşacak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 ve en ali ahlakta ve nev-i beşerin humsu ona iktida etmiş ve nızfı arz onun hükmü manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı mütemadiyen günde 5 defa onunla tecdid-i biat edip ona duay rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhissalatu vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve resul yapacak ve yapmış vesaire nev'i beşere rehber yapacak ve yapmıştır. İkinci nükteli işaret. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam iddia-i nübüvet etmiş. Kur'an-ı Azimuşşan gibi bir fermanı göstermiş ve ehli tahkikin yanında bine kadar mucizatı bahireyi göstermiştir. O mucizat Heyet-i mecmuasıyla, dava-i nübüvvetin vuku kadar vücutları kat'îdir. Kur'an-ı Hakîm'in çok yerlerinde, en muannit kâfirlerden naklettiği sihir isnat etmeleri gösteriyor ki, o muannit kâfirler dahi, mu'cizatın vücutlarını ve vukularını inkar edemiyorlar. Yalnız, kendilerini aldatmak veya etbalarını kandırmak için, haşa, sihir demişler. Evet, mu'cizat-ı Ahmediyenin aleyhissalâtu vesselâm,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 adetini ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirirse evet sözünden daha iyi, daha sağlam senin davanı tasdik eder. Öyle de Resul-i Ekrem Vesselam dava etmiş ki ben şu kainat halikinin meb'usuyum. Delilim de şudur ki müstemir adetini benim dua ve iltimasımla değiştirecek. İşte parmaklarıma bakınız. 5 musluklu bir çeşme gibi akıttırıyor.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 belki ehli dikkat için hemen umum harekatı ve ef'ali, ahval ve akvali, ahlak ve etvarı, siret ve sureti, sıdkını ve ciddiyetini ispat eder. Hatta meşhur ulema-i Beni İsrail'den Abdullah ibnü Selam gibi pek çok zatlar yalnız o zat-ı ekrem aleyhissalatu vesselam'ın simasını görmekle şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diyerek imana gelmişler. Çenden muhakkikîn ulema, Delail-i nübüvveti ve mucizatı bin kadar demişler. Fakat binler, belki yüzbinler Delail-i nübüvvet vardır. Ve yüzbinler yol ile yüzbinler muhterif fikirli adamlar, o zatın nübüvvetini tasdik etmişler. Yalnız Kur'an-ı Hakim'de kırk vecih icazdan başka, Nübüvvet-i Ahmediye'nin bin bürhanını gösteriyor. Hem madem nev-i beşerde nübüvvet vardır, ve yüzbinler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmişler. Elbette umumun fevkinde bir kat'iyet ile nübüvvet Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam sabittir. Çünkü İsa Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam gibi umum resullere dedirten ve risaletlerine medar olan delail ve evsaf ve vaziyetler ve ümmetlerine karşı muameleler Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'da daha ekmel, daha cami bir surette mevcuttur. Madem hükmünü büvvetin illeti ve sebebi zat-ı Ahmedîde Aleyhissalatu Vesselam daha mükemmel mevcuttur elbette hükmünü büvvet umum enbiya'dan daha vazıh bir kat'iyet ile ona sabittir. Üçüncü nükteli işaret. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın mucizatı çok mütenevvidir. Risaleti umumî olduğu için hemen ekser envâ kainattan birer mucizeye mazhardır. Güya Nasıl ki bir padişah zişanın bir yâver-i ekremi mütenevvi hediyelerle muhtelif akvamın mecmâı olan bir şehre geldiği vakit her tayfe onun istikbaline bir mümessil gönderir, kendi tayfesi lisanıyla ona hoş âmedî eder, onu alkışlar. Öyle de sultanı ezel ve ebedin en büyük yâveri olan Resûl-i Ekrem ve vesselâm âleme teşrif edip ve küreyi i arzın ahalisi olan nev'i beşere mebus olarak geldiği ve umum kainatın haliki tarafından umum kainatın hakaykına karşı alakadar olan envar hakikat ve hedayaya imanebiyeyi getirdiği zaman taştan sudan ağaçtan hayvandan insandan tut ta aydan güneşten, yıldızlara kadar her tayfe kendi lisanı mahsusiyle ve ellerinde birer mucizesini taşımasıyla onun nübüvvetini alkışlamış ve hoşamedi demiş Şimdi o mucizatın umumunu bahsetmek için ciltlerle yazı yazmak lazım gelir. Muhakkikîn-i Asfiya Delail-i Nübüvvetin dair çok ciltler yazmışlar. Biz yalnız icmali işaretler nev'inden o mucizatın kat'î ve manevî mütevâtir olan külli envan'a işaret ederiz. İşte Nübüvvet-i Ahmediyyenin Aleyhissalatu vesselam Delaili evvela iki kısımdır. Birisi İrhasat denilen nübüvvetten evvel ve beladeti vaktinde zuhur eden harikulade hallerdir. İkinci kısım, sair delaili nübüvvettir. İkinci kısım da iki kısımdır. Biri nübüvvetinden sonra fakat nübüvvetini tasdikan zuhura gelen harikalardır. İkincisi asr saadetinde mazhar olduğu harikalardır. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri zatında siiretinde suretinde ahlakında kemalinde zahir olan delâil-i büvvettir. İkincisi afaki harici şeylerde mazhar olduğu mucizattır. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri manevi ve Kur'anidir. Diğeri maddi ve ekvaniidir. Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır. Biri davai nübüvvet vaktinde ehli küfrün inadını kırmak